1257, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in emretmesi üzerine eşhabın, Ebu Bekir'in arkasında namaz kılmaları, evet, Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e, halkın önünde namaz kıldır, diye emir gönderdi, Ebu Bekir ince ruhlu ve duygusal bir insan olduğundan, ey Ömer, namazı sen kıldır, dedi, Ömer de, sen buna daha müstahaksın, dedi, Ebu Bekir hasta olduğu günlerde namazları kıldırdı.